Namazda Allah'a yönelmek. Namazın sırrı ve özü kulun bütün varlığıyla Allah'a yönelmesidir. Bu sebeple namaz esnasında yüzün kıbleden başka bir taraf çevrilmemesi gerekir. Aynı bunun gibi kalbin de Rabbinden başkasına dönüp yönelmemesi gereklidir. Bilakis namaz kılan kişi Allah'ın evi olan Kabe'yi yüzünün ve bedeninin evin sahibi olan Allah'ı da kalbinin ve ruhunun kıblesi yapar. Kulun namazda Allah'a yönelmesi oranında Allah da kuluna yönelir. Kul ondan yüzünü çevirince Allah da ondan yüzü çevirir. Kişi ettiğini bulur, yaptığıyla karşılık görür. Namazda yönelmek 3 mertebedir. 1. Kulun kendi kalbine yönelmesi, onu koruması ve namazın sevabını yok eden veya azaltan nefsani özlem ve arzuları, vesveseleri ve asılsız saçma düşünceleri oradan uzaklaştırması. 2. Kulun Allah'a yönelerek onu görüyormuşçasına ibadet edecek derecede ona murakabe etmesi. 3- Kulun namazın huşu ve kalp rahatlığı bakımından hakkını verebilmek için namazda okuduğu ayetlerin anlamlarına yönelerek bunlar üzerinde düşünmesi. Bu üç mertebeyi tam olarak yedine getiren kimse namazı hakkıyla kılmış olur. Allah'ın namaz kılan bu kişiye yönelişi de onun bu üç mertebeyi tamamlayışı oranında meydana gelir. Kul ayakta Allah'ın huzurunda durduğu vakit gerçekte Allah'ın ezeli ve ebedi oluşuna azamet ve yüceliğine yönelmiştir. Bundan sonra namazında ne sağa ne de sola dönmez. Namaza başlamak için tekbir aldığında gerçekte Allah'ın büyüklük ve oluluğunu dile getirmiştir. Kul başlama yani Sübhaneke duasında Allah'a yönelişi, onu tesbih ve tenzih etmeyi, ilahlık ve Rabbine yakışmayan her şeyden onu uzak tutmayı ve sıfat ve isimleriyle onu övmeyi hedefler. Eûz'ü okumak suretiyle kovulmuş şeytandan Allah'a sığındığında güçlü bir dayanaya yönelmiş ve düşmanına karşı onun korumasına ve himayesine sığınmış olur. Allah'ın kelamından okuduğunda Allah'ı görüyor gibi olur. Nitekim seleften bazıları bunu Allah kuluna kelamı tecelli etti sözüyle dile getirmişlerdir. İnsanlar çeşit çeşittir ve her birinin bir tutum ve gidişatı vardır. Namaz ve tilavet anında onlardan kimileri basiret üzere, kimilerinin tek gözü kör, kimileri ama, kimileri sağır, kimileri de gözü iyi görmeyen ve benzeri durumdadır. Namaz kılan kulun bu esnada dikkat ve yoğunluğunu Allah'ın zatına, isim ve sıfatlarına, iş ve fiillerine, emir ve yasaklarına vermesi gerekir. Kul rükü ettiği zaman, Rabbinin yücelik ve büyüklüğüne yönelmiş olur. Bundan dolayı rükuda Subhana Rabbiyel Azim Yüce Rabbimi tesbih ederim demesi dinden kılınmıştır. Rükudan başını kaldırdığında bütün dikkat ve yoğunluğunu Rabbine hamd ona olan kulluğunu dile getirmeyi veren ve alanın sadece o olduğunu itirafa yönelir. Secde ettiğinde ona yakınlığına, ona boyun eğmesini, ona olan ihtiyacına ve huzurunda kırık bir gönülle durup nazlandığına dikkat eder. Secdeden başını kaldırıp dizleri üzerine oturduğunda Allah'ın zenginlik ve cömertliğini ve kendisinin ona olan ihtiyacını düşünür. Ondan kendisini bağışlamasını, acımasını, afiyet ve hidayet verip zıklandırmasını ister. Teşehütte oturduğunda onun bambaşka bir hali ve veda tavafı yapan hacının haline benzer bir durumu vardır. Rabbinin huzurundan dünyanın meşgale ve işlerine dönmek üzere olduğunu anlar. Halbuki kendisini elem ve sıkıntıya sokan bu şeylerden Rabbinin huzurunda durmak suretiyle kurtulmuştu. Sonra namaz süreci, kalbi Allah'a yakın olmanın haz ve mutluluğunu tatmıştı. Ama şimdi namaz sığınağından çıkmakla onlara geri dönüyordu. Namazdan ayrılmanın Keder ve üzüntüsünü taşımakta ve şöyle demektedir. Keşke bu Rabbime kavuştuğum güne kadar sürseydi. Kul şimdi çok iyi bilmektedir ki bütün saadet ve mutluluğu kendisine sessizce dua etmekte bulduğu zatın huzurundan ayrılmaktadır. Artık bundan sonra ancak kendisine keder, üzüntü ve sıkıntı getirenden istemeye başlayacaktır. Bu karşılıklı duyguların ancak Allah'ın zikri ve onun dostluğuyla diri ve mamur olan bir kalp farkında olabilir. Yine ancak yaratılmışlardan istemekteki eziyeti, sıkıntıyı, iç daralmasını, kalp kararmasını, bunun iyilikleri kaçırıp kötülükleri işlemeye sebep olmasını ve zihninin Allah'a yakarmak için kendini toparlayamamama halini bilen biri bunların farkında olur. Kulun Rabbi karşısındaki duruşu Kulun Rabbine karşı iki duruşu vardır. 1- Allah'ın bütün görünen ve görünmeyen İç ve dış davranış ve hallerinde kula hükmetmesi ve kulun bunun gereği olarak kullukta bulunması. Bu duruşta her hüküme özgü bir kulluk boyutu vardır. Burada hükümden maksat kader çizgisinde meydana gelen sünnetullah'tır. 2. Kulun Rabbine bilinçli olarak kullukta bulunması. Bu duruşta da dini emirlerin gereğince meydana gelir. Her iki duruşta insanın Allah'a teslimiyetini zorunlu kılar. Ona teslimiyet kelimesinden türetilen Müslüman adının verilmesinin sebebi budur. Zira okullukta bulunmak suretiyle ne zaman Rabbinin dini ve kevni egemenliğine keyfi arzularına ulaştığı bir sonuç olarak değil de bilerek ve farkında olarak teslim olsa İslam ismiyle anılmayı hak eder ve Müslüman adını alır. Kulun kalbi Allah'ın zikri, kelamı, sevgisi ve ona kullukla huzura erdiğinde Rabbinde daha rahatlılık ve süküm bulur. Ona yakınlaşır. Ondan sevinç ve mutluluk bulur. Güven ve huzura kavuşur. Bu iki duruş onun hakkında zorunlu ve kaçınılmazdır. Zira kul ancak bu iki duruşa hayat bulur. Felaha ve mutluluğa erer. Kul nefsini emmare, nefsini istek ve arzular ve saptırıcı şeytan gibi şeylerle kuşatıldığı ve bunlar onun namazdan elde ettiği bu güzellikleri yitirmesine veya eksiltmesine yol açınca, aziz ve rahim olan Rab, hikmetiyle bu şeyleri telafi etmek üzere, bir sonraki vakit namazını ona emreder. Allah böylece kulun, yitirdiği azmini ve yıpranan imanını yenilmesini murad etmiştir. Bunun için de rahmetinin bir gereği olarak, her iki vakit namazı arasında bir zaman aralığı berzah yaratır. Böylece kulun, bu berzahta kendini toparlamasını ve kendine bulaşan kirlerden anmasını sağlar. Allah bu berzahı huşu, teslimiyet ve boyun eğme bakımından kulun fiilleri görünümünde yapar ve her bir organa da burada kulluktan payını verir. Allah bu kulluğun meyvesini kulun bütün varlığıyla Rabbine yönelmesi olarak ve karşılığını da dünya ve ahirette kendini yakınlığına ermesi olarak belirlemiştir. Aynı zamanda Orucun meyvesi nefsin arınması, zekatın meyvesi malın arınması, haccın meyvesi bağışlanmanın gerekli olması, cihadın meyvesi Allah'ın kullarından satın aldığı nefsin Allah'a teslim edilmesidir. Allah cenneti kendisine teslim edilen nefsin ücreti yapmıştır. Namazın meyvesi de kulun Allah'a, Allah'ın da kulu yönelmesidir. Kulun Allah'a yönelmesinde bütün bu sayılanların meyveleri bulunmaktadır. Bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözümün aydınlığı oruçta, haçta, umrede veya bu işlerden başkasında kılındı dememiş. Aksine gözümün aydınlığı namazda kılındı demiştir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözümün aydınlığı namazda kılındı sözü üzerine düşün. O aleyhissalatü vesselam gözümün aydınlığı namazda kılındı. O aleyhissalatü vesselam gözümün aydınlığı Namazla kılındı dememiştir. Zira namazla sözü namazda bulunmayı ifade etmemektedir. Bu bakımından namazda sözü diğerinden daha eksiksiz ve tamdır. Bu sebeple Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman yorgunluğunu üzerinde atmak ve rahatlamak istese Hz. Bilal'e radiyallahu anh ey Bilal bizi namazla rahatlat derdi. Yani yorulan insan nasıl evine varınca gözü aydın oluyor ve rahatlıyorsa, aynı onun gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam da dünyanın meşgalelerinde kurtulmak için namaz kılmak istiyor ve Bilal'e kamet getirmesini söylüyordu. Hazreti Peygamber'in bizi namazla rahatlat sözünü nasıl da seçerek kullandığına dikkat et. O aleyhissalatü vesselam namazı zora ki istemeye istemeyi kılan biri gibi bizi namazdan yana rahatlat, ondan kurtar dememiştir. Çünkü namazı bu şekilde zorak yıkılan kimse, namazın sürecinde bir azap ve sıkıntı içinde bulunur ve kalbi namazdan başka bir işle meşguldür. Namaz bu kişi için onu dünyevi işlerinden, sevdiği, hoşlandığı şeylerden alıkoyan bir eylem mesabesindedir. Bu sebeple namazı bitirinceye kadar ızdırabı ve sıkıntısı sürer. Bu durum hal ve hareketlerinde de kendini açığa gösterir. Namazı Yem toplar gibi ve kalbi Allah'tan başkasına yönelmiş olduğu halde kılar. Huşudan ve kalp huzurundan eseri yoktur. Fakat bilir ki bu namazı mutlaka kılması gerekmektedir. O da namazı eksik ve kusurlu şekliyle yerine getirir. Dilinden kalbinde olmayan sözler dökülür. Hal diliyle adeta şu namazı kılsak da kurtulsak der. Bu iki yaklaşım arasında fark vardır. Namaz bedeni üzerinde bir yük, kalbi için bir hapishane olan kimseyle. Namaz, Kalbinin sevinci, gözünün aydınlığı, bedeninin dinlenmesi ve nefsi için gülistan olan kimseyi birbirinden ayırt eder. Birinci kimse için namaz bir zindandır. Organlarını serbestçe hareket etmekten alıkoyan bir bağdır. İnsan bu anlayışla kıldığı namazdan Allah'a olan kulluğu oranında rahmet ve sebep alabileceği gibi namazdaki kusurundan dolayı cezalandırılabilir de. İkinci kişiye gelince namaz onun için gülistan'dır. Onda kalbinin huzur ve rahatını bulur. Yine onun için göz aydınlığı, bedeninin rahatlığı, ruhunun nimetlere kavuştuğu bahçedir. Elde ettiği her nimetle Allah'a olan yakınlığı biraz daha artar. Birinci adam gibi hatta ondan daha fazla ve yüce sevabı alır. O kişinin elde edemediği, Allah katındaki dereceyi ve ona o yakınlığı elde eder. Bu ise sevabın üzerinde artı bir değerdir. Bu yüzden krallar da kendilerini memnun ve hoşnut eden kimseleri bol ücret ve kendilerini yakın olmakla ödüllendirirler. Bu sebeple sihirbazlar Firavun'a şöyle demişlerdi. Şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir ücret var değil mi? Şuara 41 Firavun da onlara evet hem de siz mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Araf 114 Firavun onlara bol ücret ve yakınlık vaat etti. Bu onun katında en yüksek mekamdır. Namazını ki kılan kimse, kralın sarayına giren şu kimseye benzer ki ev sahibi kişi ile o kişi arasına bir örtü ve perde gerilmiştir. Kral, perde arkasında olduğu için o kişi onu göremez. Böyle onu görmenin vereceği göz aydınlığından da mahrum olur. Namazını zorak yıkılan da aynen bu kimse gibidir. Kendisi de ihtiras perdesi, heva bulutu, nefis dumanı ve temenni buharıyla örtülmüştür. Bu kişinin kalbi hastalıklı. Nefsi de geçici arzularını gerçekleştirmenin peşindedir. Bu yüzden hiç kimse bu kişinin namazı zevk alarak kıldığını, onunla rahatlayıp sevinç duyduğunu göremez. Çünkü o namazı bitirip de gözünün aydınlığı olan dünyalık şeylere dönünceye kadar büyük bir ruhi sıkıntı ve acı hissi yaşar. Namazını zevk alarak kılan ve ondan göz aydınlığı bulan ikinci kişiye gelince, o da aynı saraya giren ve kralla arasındaki örtüyü kaldıran kişiye benzer. Kralın yüzünü görmekle içi aydınlanır, sevinç duyar. Onun hizmetinde ve itaatinde bulunur. Kral da ona türlü türlü lütuflarda bulunur. Onu kendine yakınlaştırır. Bu durumdaki kişi duyduğu zevk ve yakınlık, iç aydınlığı ve kraldan gördüğü iltifattan dolayı onun huzurundan hiç ayrılmak istemez. O krala olan yakarışını, kral da ona olan lütuflarını artırır. Bunun gibi kul da huzura erer. Kalbi ve organları Rabbine karşı derin bir saygıyla bürünür. O, sevinç ve mutluluk içinde Allah'ı görüyormuşçasına, Allah kendisine ayetlerde tecelli ediyormuş gibi ibadet eder. Artık onun huzurundan ayrılmak kadar ona ağır gelen bir şey yoktur. Allah kulunu buna muvaffak kılan, ona ulaştıran, yolu gösteren ve bu konuda yardım edendir. Bu anlattıklarımız namazın zevkinden, sırlarından ve tecellilerinden az bir miktarıdır. Namazın zevk ve coşkunluğu Dinlenen musikinin tesiriyle coşup kendisinden geçenler, raks edip dönenler ve oynayanlar kendisinden başka ilah olmayan Allah'a aşkına söylerler mi? Onlar bu coşmalarında namazı anlattığımız zevk ve onlar bu coşmalarında namazın anlattığımız zevk ve coşkunluğunun benzerini veya bir kısmını bulabiliyorlar mı? Hatta onlar Allah aşkına söylesinler onların bu halleri Namazın bu zevkini ya da çok azını tatmalarına izin veriyor mu? Onlar namazın bu zevk ve coşkunluğunu hiç tatmışlar, ondan en küçük bir koku dahi almışlar mıdır? Allah adına yemin ederiz ki, onların namazda ve musikide buldukları haz ve coşkluluk, bu anlattığımız zevk ve coşkunluğun tersidir. Onların gidişat ve tutumları da bahsedilen gidişatın aksidir. Şayet sözü gereğinden fazla uzatma endişemiz olmasaydı Onların hallerinin arka planını gösteren Zevk ve coşkunluklarını kısaca anlatırdık Zerre kadar aklı ve diri o bir kalbi olan herkes Ayetlerin verdiği doyum ve mutlulukla Şiir mısralarının verdiği doyum ve mutluluk arasındaki farkı bilir Alemlerin Rabbinin huzurunda durmanın hazzı ile Müzisyen ve şarkıcıların huzurunda durmanın hazzı arasındaki farkı görür Allah'ı anmanın ve kelamının taşıdığı anlamların verdiği zevkle şarkı sözlerinin ve zinaya davetiye çağıran çalgı aletlerinin ve ritmin verdiği zevk arasındaki başkalık olduğunu bilir. Allah bir kalpte bu ikisini bir araya getirmez. Zaten bunlardan biri geldiğinde diğeri gider. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızıyla Allah'ın düşmanının kızı aynı adamın nikahı altında asla bir araya gelmez. Allah en iyi bilendir. Doyum ve mutluluğun gerçek adresi. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolundan sapmış onun ashabının ve selefi salihinin yaşam biçimini terk etmiş kalplere doğru sağlıklı doyum ve mutlulukla ne zaman gelecek? O insanlar Allah ile bağlantılı gerçek ve doğru doyum ve mutluluğu ameli salihte buluyorlardı. Namazda, Kur'an tilavetinde, ayetlerin anlamları üzerinde tefekkür etmekte, ayetleri dinlemekte. Yine alimlerin dizinin dibinde bulunmakta. Allah yolunda cihada çıkmakta. Emri bil maruf nehyi anil münkerde. Allah için sevip onun için nefret etmekte. Fakat Allah'ın kurdukları hariç onlardan sonra gelenler doyum ve içsel mutluluğu, flütte, defte, eğlenceli şarkılarda, güzel fotoğraf ve resimlerde, dansta, gürültülü ve barışlamalarda, Allah'ın hoşlandığı ve kullarından razı olduğu onların nefsani arzularına ters olan ibadeti tert etmekte aradılar. Şarkıların musikisi ile Kur'an'ın mukisi, ud ve tamburun verdiği zevk ile mu'minun ve nur surelerinin verdiği zevk, ney aletlerinin verdiği zevk ile kamer suresinin verdiği zevk, şiirin ritmi ile şuara suresinin ritmi ve alkışın verdiği heyecan ile enbiya suresinin verdiği heyecan arasında ne büyük fark vardır. Yine kadının kara gözlerinin, kalçalarının ve fiziki yapısının, boy ve endamının anlatıldığı şarkıları dinlemenin verdiği haz ile Yunus ve Hud surelerini dinlemenin verdiği haz. Kendilerini şeytana hizmete adayanların bundan aldıkları mutluluk ile En'am ve Araf surelerinde kendilerini Rahman'a adayanların bundan aldıkları mutluluk. Ud ve tamburun tellerine dokunarak coşanların zevki ile Kur'an'ı azim ve yedi tekrarlananı dinleyen ariflerin zevki Şeytanın huzurunda sıralanların duyduğu doyum ile Rahmanın huzurunda sıralananların doyduğu arasındaki Büyük farklar vardır Allah ne kadar yüce İşte insanlar böyle birbirlerinden ayrılırlar Allah'ın rahmetinden kovulmuşlarla Onun kulu olanların huy ve ahlakı birbirinin aynı değildir Bu dünyada onlara da Bunlara da lütuf ve insanlardan bol bol veren, fakat ahirette, saygınlık ve cömertlikte aralarında ayrım yapacak olan Allah ne kadar ulu. Allah'a yemin ederim ki şeytanın fısıldalarına kulak vermenin hoşnutluğu ile Allah'ın kelamına kulak vermenin hoşnutluğu bir kalpte aynı anda asla bir araya gelmez. Allah'ın düşmanının kızı ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızının aynı adamın nikahında bir araya bulunmadığı gibi bunlar da bir arada bulunmaz Hazreti Peygamber'in ashabı bir araya gelip Rabbine özem duyduklarında kalplerini, sevgilileri olan Allah'a doğru harekete geçirmek istediklerinde içlerinden birine Kur'an okumalarını söylerler diğerleri de dinlerlerdi bu esnada kalpleri yatışır Gözlerinden yaşlar boşalırdı. Musikiye kulak vermenin kazandırdığı hazdan kat ve kat fazla bir şekilde imanın hazını hissederlerdi. Hz. Ömer Ebu Musa onun yanına gelip oturduğunda ona Ey Ebu Musa bize Rabbimizi hatırlat derdi. Ebu Musa da Kur'an okumaya başlardı. Okunan ayetler dinleyenlerin kalplerindeki etkisini derhal gösterirdi. Hazreti Osman şöyle demektir. Şayet kalplerimiz günahlarından arınmış olsaydı Allah'ın kelamına doymazdı. Allah'a yemin ederim ki kalpler sevgilileri ve en büyük arzuları olan Allah'ın kelamına nasıl doysun? Kur'an'a nasıl kansın? O kalpler ki şarkı ve musiki ile değil Kur'an'la açılmışlardır. Hastalandığımızda zikirle tedavi olduk. Zikri terk edince daha fazla hasta olduk. Müzik severlerin tamamı bütün bu güzelliklerden uzak durumdadır. Çünkü onlar bir vadide, bunlar başka bir vadidedir. Kertenkele ve Yunus balığı gelebilir bir araya, vahiy ve kamış düdük asla gelmez yan yana. Müzik aletine vurarak müzik eşliğinde coşan kişinin, bu esnada duyduğu coşku ve mutluluk nerede, kendini Allah'a veren, ona özlem duyan, ve bütün varlığıyla okunan kelamını dinleyen birinin bu esnada duyduğu coşku ve mutluluk nerede? Kaldı ki Allah'ın kelamını okuyan da bu esnada güzel bir ses ve okuyuşla şunları okumaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Taha biz Kur'an'a sana güçlük çekesin diye değil onu ancak Allah'tan korkanlara öğüt olsun diye indirdik. Kur'an yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyder pey indirilmiştir. Rahman arşa istiva etmiştir. Göklerde yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toplan altında kalanlar hep onundur. Eğer sen sözü açıktan söylersen bilesin ki o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Taha 1-7 Kur'an'da bir tür ayetlerin örneği çoktur. Bu ayetler diri bir kalbe rast geldiğinde Kalp derhal okunan ayetler sebebiyle Allah'a karşı derin bir sevgi ve huzurla dolar. Bundan dolayı da sevgisiyle dolduğu yüce zatın kelamı olan Kur'an'ı dinlemeye doyamaz. Artık Kur'an dışında hiçbir şeye yatışmaz ve mutlu olmaz. Bu esnada kulun kalbi onun uzun bir ayrılığın ardında bulunuşan sevgilinin kalbiyle aynı durumdadır. Yine o çok hararetli bir günde buz gibi içme suyuna kavuşmuş kimse gibidir. Sen, yaşamı yağmura bağlı olan ve ihtiyaç duyduğu sağına kavuşan toprak için ne düşünürsün? O toprak ki, yağmura kavuşunca her türlü güzel bitkiyi bağrında bitirmiştir. Allah'ın, meleklerinin, peygamberlerinin ve dürüst ve erdemli kullarının nazarında bu iki dinleme ve zevk aynı mıdır? Müziğe gönül verenler, nefislerinin arzularına köle olmuşlardır. Onlar, nefsani arzularını tatmin etmek ve ve batıl bir doyuma ermek için dinlerler. Bu ikisini birbirinden ayıramayan kişi, samimiyet ve sadakatle Rabbine yönelsin ve ölü kalbini diriltmesi, cahilliğinin karanlığında yürüyebileceği bir aydınlığa kavuşturması ve hakla batılı birbirinden ayırabileceği bir yetenek bahşetmesi için ona dua etsin. Kuşkusuz o, kullarına yakındır, dualarına karşılık verendir. Müziğin ardından kalpte ortaya çıkan daralmanın nedeni Müziğin etkisiyle coşmada ince bir nükte vardır. Bu nükte şudur. Coşkunluk ve heyecan veren müziğin son bulup ortamdan ayrılmayla birlikte bu insanların kalplerinde bir sıkışma, yalnızlık ve uzaklık hissi kendini gösterir. Kalbinde en küçük bir hayat belirtisi olan herkes bunu sezinler. Kalbi ölmüş olana gelince zaten ölü yaradan dolayı acı duymaz. Kendisine bunun sebebi sorulsa cevap veremez. Çünkü o müziğin büyüsüne kapıldığı için. Kendinde bulunan ağrı ve kederin farkında değildir. Kalbi hasta eden nedenleri de bilemez. Eğer adalet ölçüleriyle değerlendirecek olursa, içinde bulunduğu durumun nereden kaynaklandığını bilecektir. Şimdi kalpte sıkışma, yalnızlık ve uzaklık hissini doğuran nedenleri öğrenmek için söyleyeceklerime kulak ver. Musiki onun en iyi halidir. Halbuki o bile hak ve batılla karışmış, ihtiraslardan ve şüphelerden meydana gelmiştir. Ruh ondan payına düşen iyi tarafı, nefsin ve şeytanın payı da içinde olduğu halde gelir. Bu pay saf ve katışıksız değildir. Rahmani olanla şeytani olan iç içe karışık haldedir. Ruh müziğin etkisiyle kendinden geçtiğinde bu pisliğin farkına varamaz. Fakat ne zamanki ayrılıp kendine gelir, rahmani olanla şeytani olanın farkına varır ve o zaman kalbindeki şeytani olan onu sıkar, rahatsız eder. Bir yalnızlık hissine kapılır ve uzaklık yaşar. Bundan ne kadar içten olursa bunun o oranda güçlü hisseder ve yaşar. Fakat bunun nereden ileri geldiğini anlayamaz. Bunun hayatın içinden örnekleri çoktur. Bir kimsenin kalbi sevdiği veya korktuğu bir şeyle top doluyken veya tam bir trans halindeyken o kimse bir yerinden bir darbe alsa ve bir yerine iğne batsa veya acı çekecek başka bir şey yaşasa neredeyse bunun hiçbirini duymaz ve farkında olmaz. Fakat içinde bulunduğu hal geçince o şeyler o an olmuş gibi onların acısını hisseder. Çünkü daha önce onun bu acılarını hissedip onların farkına varmasını engelleyen bir durum söz konusuydu. Bu durum ortadan kalkınca acı kendisini gösterir. Bundan dolayı onlardan bazı dürüst ve erdemli kimseler musiki'nin etkisinden kurtulur, kurtulmaz soluğu tevbe ve istiğfarda alırlar ve bu sıkışma, yalnızlık ve uzaklık halini iyileştirecek tedaviye koşarlardı. Bu miktar bilgi, derin anlayış ve kavrayış sahibi, nefislerini mükemmelliğe giden yolda terbiye etmeyi önem veren insanlarda vardır. Allah kendisinden yardımı talep edilendir. Dürüst ve erdemli kimseler dini musikiden imani bir haz ve zevk duyabilirler fakat bu pis bir bardaktan bal şerbeti içmek gibidir. Yüksek idealler ve hedefler peşinde olan kimseler böyle bir bardaktan içmekten tiksinirler ancak içindekine uygun temiz bir bardaktan içmeyi kabul ederler. Eğer uygun bir temiz bardak bulamazlarsa içeceği pis bardağı boşaltmak yerine temiz bardak buluncaya kadar beklerler. Fakat alçak kimseler kendilerine verilen her tür bardaktan içerler. Kemikten, köpekten ve domuz derisinden yapılmış bardaktan, içki kadehlerinden ya da ancak karganı içmeye razı olacağı bardaktan dahi içerler. O kimse müziğin coşkusuyla kendinden geçtiği esnada bu bardaklardan birinden içecek olsa baldan alacağı tat bardağın küf kokusunu, kirini ve pisliğini görmesine engel olacaktır. Fakat kendisine gelince ondan tiksinecek, e yaptığından dolayı rahatsız ve sıkıntı duyacaktır. Eğer Allah'a karşı dürüst ve sadakat sahibi ise onun her türlü dinlenmesi sadece Allah için ve Allah ile olacaktır. Yok eğer Allah'a karşı yalancı ve vefasız ise onun dinlemesi de nefsani arzularının tatmini için olacaktır. Bu durumda o kirli bardaklardan pislik içiyor demektir. Tabi'i nefsinin istek ve arzularının ve şeytanın baskın gelmesi sebebiyle bu anlatıklarımızın hiçbirinin de farkında olmayacaktır. Kur'an'a kulak veren ve ondan zevk alan kimse en temiz, en hoş bardaktan berrak ve temiz su içen kimse gibidir. Bardaklar üç çeşittir. Temiz bardak, kirli bardak ve yarı kirli, yarı temiz bardak. İçecekler de üç çeşittir. Temiz içecek, pis içecek ve yarı temiz, yarı pis içecek. Kalplerde bunun gibi üç çeşittir. Sağlıklı ve diri kalp, bunun içeceği temiz bardaktaki temiz içecektir. Hasta kalp, bunun içeceği kir bardaktaki pis içecektir. Üç, sağlık ve hastalığı, iman ve nifakı bir arada taşıyan kalp, bunun içeceği de hastalık ve sağlık durumunda uygun bir karşımdır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Arif o kimsedir ki, sebeplere ve olanların sonuçlarına bakar, neticeler ve hedefler üzerinde düşünür. Allah'ın harama giden kapıları kapatmasındaki hikmet ve hedefi kavrayan kişi, müzik dinlemenin haram olduğunu kesinlikle kabul eder. Yabancı kadının sesini dinlemenin ve onunla yalnız bir ortamda baş başa kalmanın haram olduğunda zaten şüphe yoktur. Şeriatın yasakları iki kısma ayrılır. 1- Taşıdığı zarar ve fesattan dolayı yasaklanmış olanlar 2- zarar ve fesada yol açtığı için yasaklanmış olanlar. Sadece haramın kendisine bakıp ona giden yol ve araçlara gözlerini kapatan kimseye buradaki haram kılınma sebebi karışık ve anlaşılmaz gelebilir. Allah elbette daha iyi biliyor. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Peygamberlerin Efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun aline ashabına ve en güzel şekilde onlara tabi olanlara da karşılık gününe kadar selat ve selam olsun. Senin lütuf ve kereminle ey merhametlilerin en merhametlisi. Velhamdülillahi Rabbil alemin.